Yeniden birlikteyiz Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla İslam'dan hayata ölçüler Konusunda sohbet ediyoruz Evet hocam birinci bölümde Biraz teorik felsefi Bir takım nazariyeler var e, Dedim evet. onlar da e, insanların e, Allah telakkileri Yaratıcı telakkileri Konusunda bir takım yanlışlara yol açıyor. Mesela deizmden bahsettik. Yani şöyle bir yani tanrı var ama yani işte evreni yarattı, bıraktı. Ondan sonra olan bitene üretti. Bize, bize devretti. Ondan sonra olan bitenle ilgilenmiyor. Artık insan neyi seçerse kendine göre işte onunla tanrının ilgisi yok gibi bir anlayış. Yani bu bir felsefeciler için ya da yani bir takım insanlar için Hakikaten bir tercih edilen Bir Yaklaşım tarzı olabilir ama Sanki zaman zaman Sade insanın hayatına da Böyle bir şeyin girdiğini Gözlemliyoruz bazen Sistemler onu mesela Seküler sistemler laik sistemler Yani böyle bir tanrı Algısından yola Çıkarak kendi düzenlerini Kuruyorlar tamam inanıyorsan Tanrıya inan ama yani bizi bırak, e, bizi bırak. yani e, hatta biz diyorlar insana dayanıyoruz insan tercih eder yani şimdi insan tercih eder mi buradan mesela başka bir alanda diyelim beden benim bedenim diye bir yaklaşım çıkıyor. Yani kadınlara böyle bir şey öğütleniyor. Beden senin bedenin değil mi? Onu dilediğin gibi kullanabilirsin. Kimse ona ölçü koyamaz gibi bir yaklaşım çıkıyor. Yani bunun bir e, bu nasıl anlaşılmalı? Yani bizim amentümüz açısından İslam, İslam'ın Allah inancı açısından, evet, evet. ya yani ben Müslümanım diyen insanın amentüsü açısından baktığımızda, şöyle bir sade insanımızın da görebileceği bir değerlendirme yapsak hocam. Şimdi hocam, pek çok Müslümanın evinde, iş yerinde esma husnâ diye bir e, tablo vardır. vardır. Evet vardır. E, zannediyorum bir vakıf kurup bir enstitü kurup Esma Husna ruhunu yeniden bize iman gibi iman mesela altı esası var ya altı artı 99 diye bir <gülüyor> sistem geliştirep. Sein, sesinizi kesiyorum. Ha. Senayi Demirci Bey şimdi bir dergi çıkarıyor Esma diye. Evet. Yani onun o konuda çok şeyi vardır Altınoluk dergisinde de bizim Esma üzerine çok yazdı Hakikaten Esma'nın insan hayatı açısından e, Yani şeyleri... e, Burada hocam Bir enstitü kurup Hususi bunun için bir eğitim kurumları Tesis edip Yeniden canlandırmak gerekiyor 6 artı 99 İmanın evet. altı esası artı 99 esma-i husna. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla dua edin diyor Kur'an-ı evet. Kerim. Yani evet. Allah'ı o esma-i husnası ile tanıyın. Evet. Şimdi bu esma-i husna konusunu neden önemseyelim ya da neden böyle bir enstitüler Hı -hı. kurulsun, vakıflar kurulsun bunu ihya edelim diyorum? Tablo halinden kurtarmak için. Ya, yani muhtevası bilinmiyor hocam. Esmanın sadece o tablonun kutsiyeti gibi, cami resmi gibi, <gülüyor> Kabe resmi gibi, resmi gibi, gibi. Gibi. Gibi. gibi. Yazı da güzelse ne ala. Ne âlâ. Yani evet. okundu, okunmadı ayrı. Şimdi mesela e, El Halik, El Bari, El Musavvir. Evet. Bunlar Esma Hüsna'dan kelimeler. Kelimeler, evet. Şimdi bir anne çocuk doğuruyor. Evet. Çocuk bir doğuyor ki Esmer doğmuş. Evet. Baba beyaz, anne beyaz çocuk Esmer doğmuş. Evet. Bu çocuk nereden böyle oldu? Sorar mı anne sorar. Ama bari yani sıfırdan yaratan Allah'tır. Evet. Esma Hüsna'sına inanan bir kadın sormaz bunu. Evet. Benim nesep şüphem yok. Evet. Yüzde yüz iffetli kocamın çocuğu, hanımımın çocuğu beraber bunun do yaratılmasına vesile olduk. Bari Allah'tır. Musavvir Allah'tır. Yani buna şekil veren Musavvir, Allah'tır. Evet, Şekili e, şekil Allah verdiğine göre bu çocuk niye böyle demem niye Allah böyle yaptı demek olur, düşünür. Evet. Onun için 99 Esma-i için, 99 seminerlik bir ders yapılsa ama propaganda dersi değil eğitimde evet, evet, eğitim. tıpkı amentü billahi o olduğu gibi evet. şairimsi böyle edebiyatlar da kastetmiyorum evet, evet. Yani muhtevayı idrak sağlayacak değil Ana, mi? anatomi gibi ele evet. alacağız bunu hı hı. İnsanın bedeni nasıl eli kolu inceleniyor Esma Hüsna'yı da bu şekilde inceleyeceğiz bir anne adayı allah Teala'nın işte bu üç tane kelimesini ismini örnek aldık. Bunlara iman ettikten sonra felçli mi doğdu, şuran sandromlu mu doğdu çocuk diye bir derdi olmaz Allah. Böyle yarattı Allah. Evet. Beni de imtihan edecek bitti evet. diye düşünüyorum. Bu Rabbimin emanetidir. Evet. Ama eğer kadını bu esma üsnadan Hüsna'dan kopuk hale getirirsek annelik duygusuyla baş başa bakar. Ya benim yavrum bu kadar der komşusu gelip kız bu sana benzemiyor nereden bu çocuk dediğinde çöker o kadın <gülüyor> o gün evet. yani çok uçuk örnekler veriyorum evet. Müslüman hanım kardeşlerimizi üzücü bu örnek belki ama ben toplumun ortalamasından örnek veriyorum evet, yani evet, elbette evet. bir Müslüman böyle yapmaz ama evet. bu çocuğu kendime yakıştıramıyorum hissiyatının nereden kaynaklandığını evet. izah ediyorum ticarette de böyle razzak olan Allah diyoruz evet ...her türlü rızkı o veriyor diyoruz. Evet. Kabız, diyoruz. Evet. Eğer biz kabız ve basıt... ...yani yayan, kısan... Evet. ...veren, alan... alan. ...Allah'ın isimlerinden bir isimdir... ...diye inanırsak... ...filan Merkez Bankası'nın kararı üzerine... ...işimiz bozuldu demeyiz. Allah filan Merkez Bankası'nın işini bozdu... ...o da bizim işimizi bozdu deriz. Evet. Asıl bütün şartelin... ...Allah'a dayandığına inanırız. Burada... Bir önceki bölümde... Her olanda Allah Teala'nın iradesinin, kudretinin cami, belirleyici olduğu. Bu cami, iş yeri, ev, cadde, bahçe her yerde bulunan Allah'a imandır. Evet. Aksi takdirde e, cenazede, musalla taşında var Allah. Haşı, e, camide evet. var. Merkez Bankası'na Merkez girmiyor zaten bankasına, gibi. Evet. Merkez ve köşe bankalar hiçbir bankaya gelmiyor oluyor evet, evet, zaten. Evet. E, kazara bir banka Allah'ın ismiyle açılacak olsa zaten o iflas eder İyi iş yapamaz Kabul ediliyor evet. Yani burada eksikliğimiz Esma-i Hüsna'dır demiyorum tabii. O, o sorun değil ama Esma-i Hüsna'nın gibi öğretilmesi Gerekiyor ki Ortada Ölürken bile ölümden lezzet alan Bir sahabi ruhu çıksın Evet. Yani ashab-ı kiram ...adım soyadımdan daha iyi biliyorum... ...evlerinde Esma Hüsnü'ne levhası yoktu. Evet, değil kesin mi? tabii ki. <gülüyor> yani levha yoktu. Levha yoktu. Yok. Peki hepimiz hatırlıyoruz değil mi... ...kadıncağız çocuğu ölüyor... Evet. ...kocası gelince... ...kocasının morali kırılmasın... ...zaten uzaktan geliyor diye... ...çocuğu gömdüğü halde... ...yastık koyuyor çocuğun yerine... İşte onu ...bildirmiyor ne, kocasını. Bildirmiyor. Neşelendiriyor kocasını, zevklendiriyor... Evet. İyice kocasının damarları gevşeyince de işte bir sana bir şey soracağım diyor. Komşular emanet tencereyi geri istemişler de öbür komşu kızmış. Olur mu ya da emanetin sahibi isteyince verilir diyor. Ee, öyle mi diyor öyle diyor. Bu, böyle mi böyle diyor. Bizim çocuk da Allah'ın diye aldı onu diyor. Şimdi bunu yapabilen kadın kadınlık yapmıyor. Ee, müminlik, müminlik yapıyor. yapıyor. Mümin Bu, Min kadın. Yani bunu kocasına rol için yapamaz bir anne. Evet. Nasıl dayanıyorsun ki buna Değil mi yani kendin nasıl dayanıyorsun o acıya da Kendi dayanıyor kocasını dayandırıyor Dayandırıyor Koca evet. da dayanıyor Beraber Peygamber Aleyhisselam'a gidiyorlar Peygamber Aleyhisselam dua ediyor onlara evet. Ne muhteşem bir şey O kadının Esma'nın evinde Kesinlikle levha yoktu Hatta 99 diye rakamı bir araya etilmizi toplamıştır. Evet. Dayanıktı onlar hadis evet, kitaplarında evet, ayetlerde, ayetlerde dayanıktı. Evet. Ee, onları bir arada bile saymayı bilmiyorlardı ama ruh veren, ruh alan, imtihan eden Allah'tır diye biliyordu. Evet. Pratik bir uygulama vardı. Evet. Hocam tabi hep güzellikleri. Sahabeden örnek vererek ifade ediyor Daha ediyorum. orijinal bir örnek yok <gülüyor> Muhakkak yani onlar Resulullah Efendimizin Sana Terbiyesini ederim. aldılar Sallallahu aleyhi ve sellemin Ama İslam tabi O çağda da yaşanıp kalmadı Yani bütün zamanlarda Yaşanacak ve bizler Değil mi bizler yani Bu örnekleri vermeniz Önümüze bir ufuk da koyuyor bizim yani sahabe ufku onun onların Müslüman ideali görüyoruz, ha, i̇deali görüyoruz. koşulacak bir e, hedef ki evet parkur belli ama yani Yaraları bizde yani aradan 1400 sene geçmiş ve bizim e, zihin dünyamızda yani söylediğiniz birçok şey zihin dünyasında bir format değişikliği olduğunu ortaya koyuyor yani aslında güzel ifade ettiniz yani Esma-i Hüsna'yı hayatımıza taşımak, onu idrak etmek şimdi işte oradan yani çok müşahhas örnekler de veriyorsunuz yani ben bu şeyin yaygın olduğunu düşünüyorum yani beden benim bedenimdir Mal benim malımdır Ben kazandım işte Ben yani, varım ben, Savaş orada başlıyordu Ben, ben varım. varım Yani evet e, Ölü adayım ama ben varım <gülüyor> Ben varım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani oralarda e, O zihni şey oluşturulmuş bizde O zaman yeniden bir e, Dediğiniz gibi Esma-i Hüsna idraki Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma Mesela insan dua ederken Değil mi? Dua ederken yani Rabbin kendisini duyduğunu bilir değil mi yani bilmeli ya, en yani azından. bilir En azından yani sevki tabiiidir bu yani elinize açtığınız dua ediyorsanız yani sizi duyan bir kudret olduğuna inanıyorsunuz ama mesela bir günah işlerken Rabbinin kendisini gördüğünü değil mi duyduğunu mesela yanlış bir söz söylerken yanlış bir yazı yazarken duyduğunu sanki göz ardı ediyor değil mi hocam? şöyle bir örnek verelim. Bunda yani hepimiz şoforuz. Ehletiniz evet. var değil mi hocam? Var. Benim var. de var. <gülüyor> Ama şoforluğumuz bu masa başında belli değil herhalde. Tabii Riskli ki. bir kaza ile bunun burnuna geldiğimiz işte evet. orada mı dursam, sağa mı girsem, önce debriyajımı bassam, vites mi değiştirsem diye iki saniye içinde karar verme kapasitemiz Şoför kimliğimizi ortaya koyacaktır. Evet tabii. Bir aracın fren gücü işte şu kadar kilometreyle gittiğinde olay anında test edildiğinde fren var veya yok diyeceğiz. Evet. Fabrikası şu kadar kilometrede şu kadar metrede duruyor. Demesinin bir değeri yok bence. Evet. Sen onu fabrikada düzgün bir betonun üstünde test et. Belki de betona değil kaldırıp ki hidrolik üstünde test ettim bu freni. Ben bunu caddede bir göreyim bakalım duracak mı durmayacak evet, mı? Evet. İman da budur. Evet. Allah da bunu görmek istiyor. Hani e, bir hadis şerifi hatırlayalım imana madem öyle bu asırda örnek olsun. Evet evet. Hani yedi kişi cennetle müjdeleniyor. Evet. asab kirama ait bir kavram değil bu. Kıyamete kadar evet. geçerli. Evet. Arşın gölgesi yedik kişi mi? Bunlardan bir tanesi kim? Yüzde yüz engelsiz bir zina fırsatı kadın tarafından önüne konduğu halde ben Allah'tan korkarım diyen insan. Evet. Fren meselesi bu. Dokunuyor frene ve duruyor. İmanımız bizim günahlara karşı günahla yüzleştiğimiz zaman imanımızın ne kadar bizi durdurduğunu bakacağız ve evet. imanımız o kadar. Laf, gerisi laf hep. Evet. Yani evet. haramlarla yüzleştiğimiz zaman bir hadisi şerif İbn-i Mace'de Sahihliği açısından çok e, Sahih hadis değil ama İbn-i Mace'de hadis mevzu da değil e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Bir gruptan bahsediyor Tehame dağı gibi Arap çölünde büyük bir dağ bu Bizdeki ağrı dağı gibi diyelim evet. Büyük sevaplarla gelen kullar Olacak kıyamet günü evet. Ama hiçbirini bulamayacaklar buyuruyor Dosyalarında var Yok hmm. kaybolmuş Evet yani boş kaybolmuş silinmiş Hafızadan silinmiş ee, diyelim. Evet. Ee, Yarısıullah onlar kimler filan diye merak ediyorlar. Uyruk onlar yabancı değil. Gece tecrüt bile kılan adamlar. Çok önemli. Çok ilginç, hayatı evet. biliyorsunuz İslami evet. düşüncemizde ruhi hayatın yani maneviyatın zirvesidir tecrüt. en büyük ibadet. Peygamber ibadet. yani evet, Peygamber aynen, bir evet, ibadet. Yani seher vakti uykuyu bölüp kalkmak ya ve Rabb'in huzuruna Rabb durmak. Yani büyük bir ibadet evet. hepimize nasip Aynen olur inşallah. inşallah. Şimdi burada çok önemli efendimiz buyuruyor. Onlar tecavütten bile nasipleri olan adamlar. Evet. Ama hiçbir şey bulamayacaklar kıyamet günü. Bunun üzerine açıklama yapıyor buyuruyor. Çünkü onlar bu kadar ibadete rağmen haramla yüzleşince dayanamayan tiplerdiler diyor. Allah Allah. Evet. Yani çok müthiş araba Freni tutmuyor sadece. <gülüyor> çok güzeldir. Ya da bir uçak düşünün kalkıyor iniş yeteneği yok. Evet. Uçağın yere inmesi mümkün değil. Artık benzini bitene kadar havada uçacak havada. ve düşecek Bit gibi. Evet, evet. Mümin yere inme kabiliyeti olmayan bir uçağa binemez. Evet. Bizim müminliğimiz çok net söylüyorum inşallah yanlış anlaşılmayız. Sakalımızla asla ölçülemez. Evet. Ramazan mukabelemizle Hiç ölçülemez evet. Teravi ile zaten evet. ölçemem Nafil o çünkü evet. Haçla da ölçemem evet. Bankada ölçülür imanımız bizim hı hı. Çünkü test Fren sistemi üzerindendir Kaliteli bir faiz fırsatı geldiğinde Zina fırsat olarak önümüze çöktüğünde Kaça satılıyorsunuz ya? Fiyatımız değil biraz <gülüyor> kabul. Evet fiyatımız kaça evet. Orada bizim imanımız Dur dediğinde evet. Durabiliyorsak banka fırsatında. Evet, evet. Ee, rakamların büyüklüğü küçüklüğünü aldırmadan haram kelimesi bir lira ve bir trilyon dolar için geçerliyse gözümüzde. Evet. Haram bitti. Haram. Haram. haram. Bu sınırı geçmeyeceksin. Yani nasıl kurşunla ölmek veya füzeyle ölmek. Ben öldükten sonra ha kurşunla öldüm ha füzeyle öldüm bir şey değişmiyor diyorsam bir liralık haramla bir trilyonluk haramı aynı görüp reddedebiliyorsam. Şöyle bir söz var hocam unutmayın sözünü. Tamam. Yani günahın diyor küçüklüğüne bakmayın kime karşı kime işlendiğine kime. bakmayın. İman sözü bu. Evet. E, aslı böyle tabi. Yani evet. Küçük veya büyük Allah'a karşı işliyorsun. Evet. Bu sebeple Eğitimimiz bizim çocuk eğitimimiz, kendi nefis terbiyemiz, kızlarımızın eğitimi, genç çocuklarımızın eğitimi işte tesettüre girdi. Tesettür beyine girmeli. Evet. Yani kafanın saçının örtülmesinden önce beyin örtülmeli. Evet. Yani eğer tesettürü, cihat ruhunu biz beynimize ibadet, kulluk anlayışını idrakimize yerleştirdiysek... Ondan sonra ufak tefek ayak kaymalarımız Allah zaten mağfiret Zaten evet. cemaatle namaz kılıyorsun affoluyor İstiğfar ediyorsun affoluyor Melekler dua ediyor sana Yani ondan sonra işin gerçeği kolay Gerisi evet, kolay evet. Burada e, insan eğitirken Bir defa şundan artık Kurtulalım madde sayıp ilk on maddeyi saydın Mesela bizde çocuklara e, Allah-u Teala'nın Zati sübuti sıfatları ezberletir Öğretir, bile çok anlamaz Muhteması Mesela hiç mi? unutmuyorum Bir bayan kursunu e, ziyarete gittik Özellikle buyurun bir dersimizi dinleyin Dediler e, Hoca hanım e, Zekat konusunu anlatıyor Havalane havl hmm. Diye bir e, kavramı. kavramı Kullanıyor Havalane havlını 3-4 defa kullandı hı hı. Develerin zekatını Hesaplattı e, Ders bitti Bitti e, dediler ki hocalarla bir mütalaa eder misiniz? Olur dedim. Ee, hoca hanıma dedim ki, hoca hanım dedim size bir iki soru sorsam abes karşılar mısınız dedim. Yok dedi memnun bile olurum dedi. Ee, Siz bana tam havelanı havlın Türkçesini söyler misiniz dedim. Evet. Bir ikincisi de sizi dinleyen çocuklarda deve gören var mı hiç? dedim. <gülüyor> Görmesi muhtemel mi bir daha? Evet, Kız çocuğu evet. gelmiş senin önünde. ...e dedi şeriatımızda da var dedi... ...ya var ama... ...bunun devesi olmayacak hiçbir zaman kolay <gülüyor> kolay... Evet, ...Arabistan'da evet. gidip gelin olacak da... ...deve çobanı olacak da... ...develerinin zekatını hesaplayacak... ...ama koyun görmesi muhtemel dedesinin koyunları vardır... ...vardır... Daha da ötesi bilezikleri olacak, bilezikleri bu kız olacak, kız olacak bu kız. Bunun belki de kolunda Bilezikleri vardır, vardır hesap miktarı kadar Keşke deveyi bıraksanız Deve diye de bir hayvanın da zekatı var de, Vardır bütün denebilir Bütün dersi bileziğe verseydin değil sen mi? Okul evet. açlığına zekat dahil mi değil mi verseydin Havalane havle geldik Bana tam 3,5 dakikada Havalane havlu ne olduğunu Anlattı hocam evet, evet. Yıl dönümü diyemedi ama <gülüyor> evet. Yıl dönümüne benzemiyor dedi ...benimle konuştu... ...çok sonra bana dua et... ...Allah razı olsun hocam dedi... ...ben memnun oldum dedi... ...ama ben İlmihal'e sadık kalıyordum dedi... Evet. ...İlmihal Ömer bilmene ait... ...1951'de yazılmış... Evet. ...bu ülkeden... ...ihtilalleri, dil devrimleriyle... ...asırlar geçmiş kadar fark var... Evet. ...Ömer Nasubilmen'in dönemi bitmiş... ...evet... İlminin dönemi bitmemiş, dilinin dönemi evet, bitmemiş. Bu da çok önemli. Bu yani, notu düşmeniz de. Yani çok i̇lminin dönemi, i̇lminin bitmemiş. dönemi bitmemiş. Hocalarımızın hocası. Evet. evet itirazim yok. Evet. Ama dilinin dönemi bitmiş. O bile kendi kitabını anlayamazdı şimdi kalksa bu yani. <gülüyor> Şimdi anlayamaz. Yabancı durumunda şu anda. Alim, evet. Arap alimi durumunda. Evet. Dolayısıyla memnun oldu. Doğru evet, söylüyorsun evet, hocam evet. dedi. Ona yıl dönümü de. Her yıl dönümünde zekâ, Üzerinden yıl geçmesi de Böyle evet, bir kelimeler yani kullandık bir karşılığı var, evet. Şimdi her halükarda Çocuklarımıza e, Anlamadıkları kelimeler yerine Bizim Allah'ımız evet. Her şeyin ilk şeklini veren Allah'tır Evet. Musavvir budur Musavvir. Bizim Allah'ımız Her türlü Ekonomik bolluk ve kısıntının Sebebidir evet. Çünkü kabizdir, Basıttır bizim evet. Allah'ımız onun vermediğini kimse alamaz. Bunları sloganlaştırmak, yüz defa, bin defa zihinlere koymak başka şey. Çocuğun anlayıp veya anlamadığı meçhul on kelime üzerinden eğitim yapmak yani başka şey. Yani ezberletmek. Kuru ezber. Çocuğumuz şu ezberi bilsin. Amentüyü bilsin ama işte muhtevasına yeterince nüfuz edemiyor. Yani çok... Edemeyince, evet, edemeyince evet. öğretmenin görmediği yerde kope çekebileceğini düşünüyor. <gülüyor> çünkü onun ona verdiğimiz iman eğitimi öğretmenin radar alanı ile sınırlı. Evet. Melekler evet. devrede değil çünkü. Evet. Melekler cici varlıklar olarak Leylek'le onu getirmeye yardım ettiler. Ondan sonra meleklerin fonksiyonu bitti. Öyle, gibi. Öyle, telakki ee, ediliyor. öyle telakki ediliyor. Ama 24 saat <gülüyor> ya da öğretmen ben diyorum ki sınıfa geç geliyor mesela. Yani öğretmenin sınıfa geç gelmesinin de değil mi hocam? Yani kul hakkı açısından oradaki 40 öğrencinin, 30 öğrencinin öğretmenden alması gereken süre hizmet açısından. Ben başka bir örnek vereyim hocam size. Yakında bir yerde konferanstaydım. Öğretmenin. İstemediğim halde gece ondan sonra Yardılar konferansı evet. Ben de ya yorgun argın yaz günü etmeyin Ben bir daha gelirim dedim Yok hocam illa seni dinleyeceğiz dediler En önde benim yanımda oturan Arkadaş da esnemeye başladı Evet Şimdi <gülüyor> şimdi En öndeki bir esneyince de O da konuşmacıya Konuşmacı yani ben hazırdım yansıyor. zaten Dinleyenlere yansıydım dinleyenlere, dinleyenlere, dinleyenlere de yansıydım yani konuşmacının da moralini etkiliyor hocam Yani şimdi uyuklayan bir adama Biz de zaman zaman çıkıyoruz Malum kürsüye ee, Yani e, Acaba heyecan bitti mi diyorsun Hocam mesela? bir noktadan sonra etkilenmiyor insan Yani <gülüyor> ne olursa olsun diyorsun Gözünü yumup Şimdi <gülüyor> evet. ben orada e, Dedim ki arkadaşlar yönetici kadro ile 5 dakika Görüşeyim dedim Bakın arkadaşlar birisi burada Bir tanemizin cüzdanını çalsa Bunu kul hakkı olarak yorumlardık Evet ama en az 500 bayan, 1500 de erkek, nerelerden köylerden kalktı geldi. Traktörle gelmişlerdi bir kısmı Allah, mesela. Evet, evet. Köylerden geldiler. Bir hocayı bir saat dinleyip gidecekler. Zaten bu insanlar pamuk ipliğiyle bağlılar. Bunların ayakkabısını dışarıda çalan, bunların cep telefonunu çalan da kul hakkı işliyordu. Bunların dikkatini çalan da kul hakkı işledi. <gülüyor> Bunun için bu mikrofonu ayarlamıyorsun, zırrt diye ses yapıyor. Bu bir kul hakkı. Evet. Adamın dikkati dağılıyor. Hocanın dikkati dağılıyor, dinleyenin. Yani kul hakkı anlayışına siz evet, e, evet. öğretmen geç geliyor dediniz. Öğretmen geldi esnedi, bu da kul hakkı. Değil öbür mi? öbür talebe esnedi, o da kul hakkı. Lüzumsuz mesela dersi kaynatmak için soru soruyor. Soru soruyor. Niye o öğrenciyi kul hakkı sahibi yapmıyoruz? Evet, o da kul hakkı. Kaynatmak değil? için soru soruyor. soru soruyor. İman bu incelikleri düşünme gereğidir. Yani bu bu, bu çok önemli bir iman, iman incelikti. Hocam. Sıradan insanın evet. idraki vicdandır. Evet. Sıra üstü melekler ayarında düşünebilen insanınki imandır. Evet. Vicdan küçücük kedi yavrusunda da var bir miktar. Yani şöyle bir sürede doluyor. Yani şöyle bir şeyle bitirelim isterseniz. Yani çok ulaşılmaz bir şey mi bu? Yani o kadar inceliklere de temas ettiniz ki ya bu defada diyecek ki insanlar. Ne yani bu bu kadar da ince mi bu iş? Falan? Asla reddediyorum damarlarımızda var mı? Evet, evet evet. Çünkü neden damarlarımızda var? Ciddi bir ölüm sahnesinde ağlamıyor muyuz Değil mi? Ağlıyoruz. Evet, evet, ee, evet. En küçük iğne battığında Cız ediyor. Damarlarımızda bu iman var. Var. Evet. Bu imanın üstüne şeytan tonlarca yük koymaya çalışıyor Silkinip atsak evet. mesele bitecek. Evet. Yani mesele yeniden belki. Hiç Hayatınıza uzakta değil, Kabe'de, lazım, değil, Kabe'de, Kabe'de, evet, değil. Evet. Kabe'de değil. Kabe'de değil. Kabe'de değil. Medine-i şehitlerle beraber gömülmüş bir duygu değildir. Rabbimiz yaratırken ne dedik? Evet. Lekad evet. halaknel insane fi ehsani takvim. takvim. En güzel standartlarda yarattı evet, Allah. Evet. Hepimizde var bu. Anne babalar, öğretmenler, çevre, medya kim kimi etkiliyorsa bu dünyada evet. onların suçu bu tonlarca yük. Evet. O tohumun üstüne kondu. Doğum güneşi görüp çıkamıyor. Belki onlar içinde bir iki niteliği taşıyor şu konuştuklarımız. Hepimiz için yani, tabii. Hepimiz için, medya için, şunun için. Yani şimdi burada bu radyoda başka şeyler de konuşulabilir ve e, milyonlarca insanın e, kulağına varabilir. Yani e, bizim açımızdan da bir kul hakkı hassasiyeti e, söz konusu. Yani biraz bu zaten bu sohbetimizin başlığı İslam'dan hayata ölçüler. İslam'da İnce ince dokuyor hayatı değil mi? İnsanı hmm. insan haline getirmek için Rabbimizin ya işte en güzel yaratılışla yarattığı bir varlık. Yani o hassasiyetleri taşımaya çalışıyoruz. Belki e, yani yeniden bakalım hayatımıza. Değil mi? Böyle İnşallah. bir böyle bir Tabii şey biz. yapmış oluyoruz. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür beraber ederim. olduk. Hocam. İnşallah faydalı bir sohbet oldu. İnşallah. Haftaya e, yeniden birlikte olacağız. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam, bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz efendim.